İkinci kanto. Gün bitiyordu kararan hava yeryüzündeki canlıların yorgunluklarını alıyordu. Ben de tek başıma belleğimin yanılmadan aktaracağı yolculuğu, tanık olacağım acıları karşılamaya hazırlanıyordum. Ey Musalar, ey yüce ruh, yardım edin bana, ey gördüklerini yazacak bellek, soyuculuğun şimdi kendini belli edecek. Söze girdim. Ey bana yol gösteren Ozan, bu çetin yolculuğa çıkartmadan önce beni, bak bakalım erdemlerim yeterli mi? Diyorsun ki Silvius'un babası ölümsüzlük ülkesine diri diri girdi ruhuyla bedeniyle. Her kötülüğün düşmanı destek verdi bu çok değerli, çok önemli kişiye sağlayacağı sonuçlar nedeniyle. Şaşmamalı bunu aklı başında hiç kimse, çünkü o gökyüzünde kutsal Roma'nın babası seçilmişti. Doğrusunu demek gerekirse Roma'da, imparatorlukta merkez yapılmıştı, Büyük Petrus'un ardılı orada oturacaktı. Senin dövdüğün bu gezi boyunca öğrendikleri kaynak oldu başarısına ve papalık iktidarına. Daha sonra Vastelioz'un de gitti oraya pekiştirmek için inancını kurtuluşa varan yolda. Peki kim izin veriyor bana, niçin gidiyorum ben, ne Paulus'um ne de Anemias'ım ben. Bunu hak ettiğime ne ben inanırım ne başka kimse. Karar verirsem eğer gitmeye korkarım çılgınlık olacak bu. Bilgesin ne demek istediğimi anlarsın sen. Ne istediğini bilmeyenler, yeni düşünceler uğruna istediğinden vazgeçenler. Başladığını yarıda kesenler gibi oldum. O karanlık yamaçta bende de vazgeçtim başlangıcı bunca zor işten yeniden düşününce. İyi anladımsa dediklerini diye yanıt verdi gönlü yüce gölge. Korku sarmış senin içine. Korku sık sık insan içine girer, yapacağı onurlu işleri engeller. Ürkütür karanlıkta kalmış bir hayvan gibi. Korkunu gidermek için niçin geldiğimi senin için üzüldüğüm ilk anda işittiklerimi söyleyeceğim sana. Boşlukta sallananlarla birlikteydim. Öyle kutlu, öyle güzel bir kadın çağırdı ki beni ne isterse yerine getiririm dedim. Yıldızlardan parlaktı gözleri, kendi diliyle konuştu benimle. Yumuşacık. Alçacık, melek gibi sesiyle. Ey ünü dünyayı saran, dünya durdukça da duracak olan Montaoğlu seçkin ruh. Kısmeti kapalı bir dostum ıssız bir yamaçta bir engelle karşılaştı. Korkup geri dönmeye kalktı. Yolunu çoktan şaşırmıştır belki de. Çünkü çok geç koştum yardımına. Yukarıda onunla ilgili sözleri duyduktan sonra, Hadi git süslü sözlerinle yardımcı ol. Yardımcı ol ki ona içim rahat etsin benim de. Seni gönderen ben, biat cisim, dönmeye can attığım yerden geldim. Beni getirip böyle konuşturan sevda. Efendimizin yanına vardığımda senden övgüyle söz edeceğim ona. Sonra o sustu, ben konuştum. Ey erdemli kadın, gökyüzünün en küçük yuvarına insan türünü egemen kılan yalnızca senin erdemlerin. Başımın üstünde yeri var istediklerimin ama yerine getirmek için artık çok geç. İsteğini söylemesen daha iyi edersin. Yine de bana söyle dönmeye can attığın o büyük yerden buraya korkmadan inmene yol açan ne? Madem ki bilmek istiyorsun bu gezi, kısaca anlatayım buraya nasıl geldiğimi, diye yanıt verdi. İnsan yalnızca başkalarına zarar verecek şeylerden korkmalı. Bunun dışında korkuya yer olmamalı. Tanrı'nın bağışı öyle kıldı ki beni, sizin çektikleriniz erişmiyor bana. Bu yangının alevleri ulaşmıyor bana. Seni gönderdiğim engele gökyüzündeki soylu bir kadın çok içlendi. Yukarının sert kararını değiştirdi. Lucia'yı yanına çağırıp şunları dedi. Yardımını bekliyor şimdi seni seven kişi, isteğim göz kulak olman ona. Zalimlerin düşmana Lucia yola koyulup yaşlı raçelli otururken ben yanıma geldi. Beatrice, Tanrı'nın gerçek övüncü, dedi. Niçin yardım etmiyorsun? Seni sevdiği için sürüden ayrılan insana. Hıçkırıklarının iniltisini duymuyor musun? Denizin erişmediği ırmağın kıyısında ölümle pençeleştiğini görmüyor musun? Bu sözleri işitince, senin de, seni dinleyenlerin de onuru dürüstlüğüne güvenip, kutlu duramdan buraya indim acele. Yeryüzünde hiç kimse ne iş peşinde koşarken ne tehlikeden kaçarken etmemiştir bunca acele. Bunları dedikten sonra ağlayarak yaşlı gözlerini çevirince bana daha da büyük bir hızla koyuldum yola. Ve onun istediği gibi geldim yanına. O güzel tepeye kısa yoldan gitmeni engelleyen canavarı kaldırdım önünden. Hadi neyin var, niçin, niçin gitmiyorsun, niçin yüreğinde korku besliyorsun, niçin cesaretten, güvenden yoksunsun. Kutsanmış üç kadın gökyüzü sarayında seni bekler, ben bunca güzellikler önerirken. Gecenin sonunda büzülüp kapanan, gün ışığınca dirilip doğrulan çiçekler gibi ben de sıyrıldım o ışıklıktan. Yüreğimi öyle bir korkusuzluk kapladı ki, konuştum özgür bir insan gibi. Ey yardımıma koşan incelik kadın ve onun söylediği doğru sözleri yerine getiren, sen soylu kişi. Yeni istekler uyandırdın içimde söylediğin sözlerle. Ben de dönüyorum ilk düşünceme. Hadi yürü, isteği aynı ikimizin de. Rehberim, efendim, ustamsın sen. Bunları dedim ona, o yürüyünce Sarp çetin yola girdim ben de.